Bismillahirrahmanirrahim Ma'un suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden yediye kadar dini yalanlayanı gördün mü? İşte odur yetimi şiddetle iten yoksulu doyurmaya teşvik eden vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler, ki onlar gösteriş yaparlar ve zekatı da men ederler. Rabbimiz ve Teala, Ya Muhammed, dini yalanlayanları gördün mü? Bu öldükten sonra dirilme, ceza ve sevap günüdür. İşte odur yetimi şiddetten iten, yetime baskı yapıp hakkını yiyen, onu doyurmayıp iyi davranmayan işte odur. Rabbimiz Sübhanu ve Teala böyle yapanlara vay ona namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler buyuruyor. Evet. Ki onlar gösteriş yaparlar. Allah'ı çok az zikrederler. Zekatı men ederler. Yani onlar Rablarına ibadette iyi davranmadıkları gibi Allah'ın kullarına da iyi davranmazlar. Hatta emaneten de olsa kendisinden yararlanılan ve yardım istenilen şeyi yerine getirmezler. Aynı olarak kendisinden kalan sonra geri iade edecek olan emanetleri de güzellikten vermezler. Öyleyse bunlar zekatı da vermezler. Rabbimiz Tanuhu ve Teala işte onların karşılığında cehenneme gireceklerini bildiriyor. Rabbim bizleri şaşırtmasın. Rabbim emaneti hakkıyla kendisine iade eden Müslüman olarak canını teslim eden o razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Elhamdülillah.